Sallu ala Rasuluna Muhammed, Allahümme salli ala <Sallu> ala tabi kulubina Muhammed, Allahümme salli ala ala şefi'i zhunubina Muhammed, Allahümme salli ala selam. Euzubillah issemia ala alimi bin ash-shaytani r-rajim rabbi. Euzubike <Sessizlik> binemezatish-shayatayna. Euzubike rabben Bismillahirrahmanirrahim. وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ فَلْيَحْذَرِ الْمُشْرِكُونَ صدق الله العظيم الله فاعلنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hassancukun bil, e bil la la l l azim. Allahu teala ve teccad Hazretleri bizleri hayır yolunda yardımlaşan, birbirini hayra davet eden, teşvik eden kullarından eylesin. Amin. Amin. Hayırlı arkadaşlar nasip eylesin. Amin. Siz birbirinizle arkadaş oluyorsunuz. Bu yollarda tanışıyorsunuz, buluşuyorsunuz. Sohbete gelirken anlaşıyorsunuz, telefonlaşıyorsunuz, birbirinizi davet ediyorsunuz. Ve böylece aynı arabada veya işte bir şekilde buluşarak geliyorsunuz. Bunlar çok güzel arkadaşlıklar. Ahirette karşılığını göreceksiniz. İnşallah. Allah, evet. Bu hususta arkadaşlarınızı artırın. Din yolunda kardeşleri çoğaltın. E rabbekum hayyun kerim. Rabbiniz hayalıdır, keremlidir. Allah utanır mı? Bizim gibi utanmaz haşa. Ama yestahyen yuadhib abde ve yevm al-kiyame beyne ikhwan. Teala kıyamet gününde kardeşlerin arasında kuluna azap etmekten haya eder. Yani bu yolda kardeş olduğunuz insanlar yarın ahirette mahşerde buluşursunuz. İşte o zaman eee azaba layık olsanız da çok günahkar olsanız da Allahu Teala buyurur ki bu kulumu arkadaşları iyi biliyor. Cemaatten kardeşler iyi tanıyor. Nasıl bilirsiniz dediklerinde iyi biliriz diyorlar. Dediler. Çünkü camide gördüler. Sohbette gördüler. Tabii iç yüzünü bilmediler. Herkesin Allah ile arasında gizli günahları var. Ama madem ki bu kardeşleri onu iyi biliyor, şimdi ben bunu cehenneme atarsam, onlar çok üzülecekler, diyecekler ki, ben, biz nasıl bunu iyi bilmişiz de bu kötü çıkmış, nasıl yanılmışız diyecekler. Onun için kardeşlerin arasında Allahü Teala kuluna azap etmekten utanırım buyuruyor. Utanarak ne yapar yani? Bizim gibi utanmaz, kulunu affeder mağfiret eder. Allah bizi kardeşlerimize bağışlasın. Amin. Bu yoldaki ihvanımıza bağışlasın. Cemaatlerimize bağışlasın inşallah. Hepinizi de böyle bu yolda arkadaşlıklarda daim eylesin. Yarın ahirette işlerin iç yüzleri gerçek tarafların meydana çıktığı vakitte efendim kimisi kimisini çok kötü yola götürmüş. Kötü yolda arkadaş olmuş. Kimisi de sizin gibi bu yollarda yakın arkadaş olmuşlar. Bunlar meydana çıkacak. Ahirette büyük konuşmalar olacak. Görüşmeler olacak. Birbirleriyle sühalleşmeler olacak. Ahiret birçok mevutinlerdir, mevzualardır. Bazen suskunluk olacak. Bazen konuşmalar olacak. Bazı çekişmeler olacak insanlar. Efendim, önümüzde ahiret var. Günler var. Göreceğimiz Allah Teala en hayırlı günümüzü onu ona kavuşacağımız günümüz eylesin inşallah. Amin Mevla buyuruyor işte Eûzübillah. Faqbal ala ba'diyyeteşaelun. Qala qailum minhum inni kana liqarin. قُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمُ فَطَلَعَ فَرَاهُ فِي شَوَانِ الْجَحِيمِ قَالَ تاللهِ كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ Birbirlerine döndüler. Soruyorlar birbirlerine. Cennettekiler. Allah cennette konuşanlardan, görüşenlerden. Bütün sıkıntılar bitmiş, dertler, kederler bitmiş. Artık korku yok, üzüntü yok. Cennete girene bir daha ebedi mahzuniyet yok. Birbirine diyor. Benim çok yakın bir arkadaşım vardı dünyada. Bana derdi ki Sen de mi inananlardansın? Sen de mi Kur'an'ı tasdik ediyorsun? Sen de mi dirilmeye inanıyorsun? Sen de mi cennet cehenneme inanıyorsun? Sen de mi peygamberlere hocalara inanıyorsun? Bana öyle derdi diyor. Cennette bir arkadaşı bir arkadaşına diyor ki Benim dünyada bir yakın arkadaşım vardı diyor. Sizin de var. Hepinizin çevrelerinizde İslam'la dalga geçen, İslam'a hakaret eden e sizin yolunuzu yanlış sayan Sabıtmışsın zavallı yazık sana diyen Çok adam var çevrenizde Size acıyan Acınacak halde çok insan var Bana diyor ki diyor, Sen de mi inananlardansın ya Biz öldüğümüz zaman çürüdüğümüz zaman Toprak olduğumuz zaman dağılmış un ufak kemikler halde Biz dirileceğiz de ceza göreceğiz Buna kim inanır ya Bana derdi diyor Şimdi Kabirden kalktık Mahşere atlattık. Biz cennete girdik. Elhamdülillah. Acaba diyor, bu nerede bu adam? Dünyadaki bu arkadaşım. Şunu bir görebilir misiniz acaba? Birbirine soruyorlar. O anda cennetle cehennem arasından perde açılıyor. Bir de bakıyor, onu cehennemin ortasında ateş içinde görüyor. Her tarafı alev olmuş. Ateş topuna dönmüş. Diyor ona ki, Allah'a yemin olsun ki az kaldı sen beni helak etmiştin ya. Sana bir inansaydım, sana bir uysaydım, seni bir dinleseydim ebedi yanmıştım senin gibi. Diyor sana bırak sen ne vaza gidiyorsun, ne sohbet dinliyorsun, Delim için bugün maç var, dizi var, program var, gel şuraya gidelim, çay içelim, bara gidelim, pavyona gidelim, sinemaya gidelim, oturalım televizyon seyredelim. Sen deli ya? Yazık ediyorsun ne diyor. Sen de içinden bir acaba geçiriyorsun ya. Gideceğiz orada şimdi sıkış tıkış sıcak oluyor. Efendim milletin kokusu var. Kalabalığın içerisinde ben havalı adamım böyle anlıyor musun? fıslar sıkan adamım böyle temiz adamım kibar adamım. Giriyorsun orada herkes eşit. Koltuklar numaralı değil. Yani nasıl yapsam acaba? Gitsen mi? Gitmesen mi? Sen de bir bir düşünüyorsun yani. Ne vakit onu cehennemin ortasında gördüğün zaman ne diyecek? Allah'a yemin olsun az kaldı benim ocağımı yakmıştın sen. Rabbimin nimeti olmasaydı şu Allah'ın nimeti işte. Allah bizi muvaffak etti, kalbimizi buraya yönlendirdi. İçimiz istedi, ayağımızı yürüttü. Bizi buraya getirdi. Bu nimetler olmasaydı, iman etmeseydik, Kur'an aynanmasaydık, hadisleri dinlemeseydik, Şimdi ben de seninle beraber cehennemde yakılanlardan olacaktım. Bunu cennette söylemek çok hoş. Cennette olduğun zaman bütün sıkıntılar bittiği için artık konuşmak çok güzel. Ama şu anda hiçbirimizin sonunun ne olacağı belli değil. Belki bizim de ölmeden kayıp kaytarma ihtimalimiz var. Allah'a emanet olduk. Kalplerimizi Allah'a emanet ettik. Allah kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Şu inançtan bizi ayırmasın. Amin. Artık adam cennete girmiş. Diz boyu nimetlere ermiş. Sıkıntı yok, keder yok, bir şey yok. Bayram ediyor ya. Onun için devamında Allah bize diyenlerden eylesin. Estağfirullah. billah. Efe ma bi İlla ma uta tanal ulaw ma nahnu bi muazzabin İnna haza la huvel fawzul azim li misli hadha falyamel Biz daha ölmeyeceğiz değil mi diyorlar birbirine Ölüm korkusu kaktı değil mi diyorlar. Bir ölümümüz vardı dünyada geçti bitti değil mi diyorlar. Hiç azap da görmeyeceğiz. Cennetten de çıkma korkusu yok. Oh diyorlar. İşte en büyük kurtuluş budur. Çalışanlar, çabalayanlar, gayret edenler, uykusuz kalanlar, efendim yorulanlar, gayret gösterenler. Ancak böyle bir cennet gibi mükafatı kazanmak için çalışsınlar. Yoksa çalış çalış çalış bir araba aldın anahtarı elinde kaldı yani arabayı hırsız aldın ne olacak çalış çalış çalış bir ev aldın o da sallandı gitti yarısı dışarıda kaldı yani ne oldu Aa, efendim uğraştın uğraştın bir sevdiğin hanımla evlendin ya öldü yaşan öldün ya ayrıldı yaşan hasta oldun ya o hasta oldu ya da karı huysuz çıktı tabi Allah muhafaza cehennem azabı yani ne yapacaksın ne için çalışacaksın çalışacağın bir şey göster bana Nerede kaldılar? Bizden evvelkiler Yahu o, o sarayların sahipleri Padişahlar neredeler ya? Bizim kalacak Hani o şirin sözlüler Nerede o güleç yüzlüler Hepsi gaip olmuş bunlar Hiç belirmez nişanlar Eserleri bile kalmadı diyor ortada Eser hiç çıt yok Ne adamlar vardı şu İstanbul'da ya Bunlar bir vakt beyler idi. Kapıcılar korlar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin. Bey hangidir ya kulları? E git mezarlıklara bakalım. Orada ne ağalar var. Ne zenginler var. Felan yerin eşrafından. Felan yerin ulularından felan. Türkiye'nin en zenginleri. Osmanlı'daki o ne paşalar. He? Şimdi bak bakalım bey kim? hakim Kapıcı kim? Kul kim? Hizmetçi kim? Git mezarlıkta seç bakalım. Ne kapı vardır Giresu? Ne ışık vardır Giresu? Ne yemek vardır Giresu? Düğün olmuş gündüzleri. Gündüzleri geceleri eşit olmuş. Her zaman onlar için güneş doğumlu batmış onlara bir şey fark etmez. Sipsiyah! Yakında böyle olacağız değil mi? Bak Yaşar Tunegür Hoca Efendi vefat etti Allah rahmet etsin. Allah Mübarek adam, güzel alim. Efendi çok severdi, Efendi de onu çok severdi. La mekan cennet desin. Büyük alim idi, mücahid idi, ya, güzel vaiz idi. Bütün milleti yola getirirdi. Bir anda gitti. Bugün Ali Oğuz Efendi gitti. Allah rahmet etsin. Allah Dün neyse ben hep gelen, giden, görüştüğümüz insanlar, seviştüğümüz insanlar. Her gün bir cenaze haber, her gün bir cenaze haber. Efendim, Ruhları için bir şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resulü. <gülüyor> ya Rabbi şu şahadetler, dağlar gibi rahmetler kabirlerine şu anda idhal İslam'a, Müslümanlara hizmet ettikleri için, buradan taraf onlara bu rahmetleri ulaştır. Ruhlerini şahat eyle ya Rabbi. Bu cemaatler hepimizde hakları var. İslam'a hizmet edenlerin hepimizde hakları var. Bunlar hizmet ettiler bu adamlar. Allah dediler. Ayet okudular, hadis okudular. Millete İslam'ı öğrettiler. Kolay mı yetişiyor? Onun için çalışacaksan o kabiri nur etmeye bak. O ahireti kazanmaya bak. İki kardeş bu hadde okuduklarımız. Eski ümmetlerden iki kardeş İki ortak O gidiyor Sekiz bin dinarları var mesela O gidiyor dünyada kendisine bir köşk alıyor Bin dinara diyelim O da gidiyor Efendim bir mescit yaptırıyor bin dinara Ya Rabbi o diyor dünyadan Köşk aldı diyor Ben de ahiretten bir köşk alıyorum diyor Bu demin anlattığım iki kişi var ya o gidiyor bin dinara diyelim bir at alıyor, binek alıyor. O da bin dinarı Allah yolunda cihada veriyor. Diyor İslam'a hizmet edilsin bunu lan. Ben de ahirette at aldım diyor. Burak aldım diyor. Mahşere çıktı mı beni taşıyacak. Böyle sekiz bin dinarı harcadı. O da harcadı, bu da harcadı. İkisine de miras kaldı diyelim. O harcadı nerelere? Bu harcadı nerelere? O diyor ki ahiretten ev aldım. O diyor ahiretten Bura aldım, o diyor, ah ahiretten yemek aldım. O öbürü de dünyada. Yatırım, yatırım, batırım. Yatırım, batırım. Bu da ona diyor ki, ne manyak adamsın diyor ya. Sekiz bin dinar para diyor, şimdiki demek ki sekiz trilyon gibi bir şey. Altın para çünkü o zaman. Ben diyor, bak diyor, kalan parayla diyor, evimi yaptım. A efendim, atımı aldım, avradımı aldım. Köşküm sarayım, yazlığım, kışlığım, dört başı mamur hayat yaşıyorum. Ne avanak adamsın diyor. 8 binini de batırdın diyor ya. Ya niye batırdım diyor? Ahiret var diyor. Sen öyle zannet diyor ya. Ahirete ben köşk aldım diyor, saray aldım diyor. Sen manyak mısın diyor? Öleceksin, toprak olacaksın, çüriyeceksin. Kim kalkmış da gelmiş diyor ya? Sen deli misin diyor? İşte onun için o cennete giden adam şimdi Mevla şimdiden cenneti kurdu. Cennetli, cehennemli biliyor. Mevla şimdiden Kur'an'da bize ne anlatıyor? Bu iki kardeş, bu iki ortak diyor. Biri cehennemin ortasına gitti, biri cennetin ortasına gitti. O cennete giden cennettekilerle konuşurken, muhabbet ederken şarap ırmağının başında, şarap ırmağı, akıl almaz, para almaz, miden bulatmaz, başı ağrıtmaz, kusturmaz. Cennet şarabı, sütten beyaz. Bir defa içsek inşallah. Efendim? Zaten uyanırız tabi. Bir defa içtik mi daha çıkmak yok tabi diye. Bir defaya razıyız hani. Peki şarapları içmişler cennet şaraplarını ırmakların, menbağların başında oturmuşlar. Muhabbet! Muhabbete takılıyorlar. Nasılsın iyi misin derken Ya benim bir diyor, yakınım vardı diyor, ortağım vardı diyor. Bana neler derdi, sen de mi inanıyorsun beni enayi adamsın diyor. Şunu bir görsek diyor ya. Hemen canlı yayın cehennemin ortasına bağlanıyor. Mevla onu orada gösteriyor. Hadi bakalım gör. Heee gidiyor. İnşallah aldananlardan olmayız arkadaşlar. Allah bizi aldananlardan etmesin. Etrafımızda çok aldatıcılar türedi. Bu filmler, bu diziler, bu reklamlar, bu Hepsi bir tuzak. Size dünyayı süslüyor. Sizi dünyaya celbediyor, cezbediyor. Ahireti unutturuyor, kabiri unutturuyor, ölümü unutturuyor. Böylece Efendim gaflet içerisinde bir anda Ölüp gidesin Allah muhafaza Tevbesiz gidesin diye Bunların derdi bu Adam diyor Biz sizi azdırdık Onlar diyor ki siz bizi azdırdınız diyor Kodamanlarına, reislerine, liderlerine Uyuntular, bozuntular Bunlar da diyorlar ki Yok ya biz sizi azdırmadık Siz kendiniz azgındınız Kuduruktunuz bize rastladınız diyor Orada çatışma var فَاقْقَ kabul قَبْلُوا Rabbimizin cehennemi dolduracağım sözü hepimizin üstüne hak oldu diyor. İnna <gülüyor> لَزَاكُونَ Şimdi belayı bulduk diyor. Efendim azabı tattık hepimiz diyor. E peki? Ondan sonra da diyor ki فَاقْوَيْنَا <gülüyor> قُمْ Tamam kardeşim. Evet. Biz sizi azdırdık diyor. Kabul ediyorum diyor. Niye? اِنَّا <gülüyor> كُنَّا Biz kendimiz diyor azıtmıştık, sapıtmıştık. İstedik ki cehennemde yalnız yanmayalım. Arkadaş aradık diyor yani. Şimdi bu adamların peşine gidiyorsunuz. Dinsiz, kitapsız, mason, Yahudi, Lions, Rotori, neyse gidiyorsunuz. bunları programları, dizileri bunlar. Seyrediyorsunuz bunları. Gittin, gittin, gittin, gittin. Bak adamın senelerce peşine gittiler. 40 sene, 50 sene. Hacısı, hocası, Müslüman zannetler. Şimdi ne diyor? Başörtüler Arabistan'a diyor. Gittiniz peşine 40 sene. Dedik ki size bu masonların peşine gitmeyin. Bu masonlara uymayın. Bu Lions, Rotori, mason olan insanlarda din iman olmaz. Bunlara uymayın. Adam diyor ki bu evliya diyor ya. Bu evliya dediler 40 sene. E, kim aldandı şimdi? Peki bu adamlarla yarın bunlar hesaplaştığı zaman, ulan ben 40 sene senin peşine gittim. Şimdi cehennemin dibini boyladım dediği zaman, onun ona cevabı ne olacak? İşte bu. Tamam kardeşim, azdırdım seni diyecek. Ne var? E, ben de ben de sapıtmıştım seni de saptırdım. Yani ben cennette miyim de seni cehenneme gönderdim diyecek. Su vardı da biz mi içtik diyen adam değil mi bu? Adam diyecek ki: "Yani ben cennette miyim de seni cehenneme gönderdim. Ben de cehennemdeyim. Ne deme anne hakkın var?" diyecek. Bir demagoji patlatacak. "Sen de öyle mi ya?" diyeceksin. "Ya devam edeceksin ya." Yani. Başka bir şey yok. "İnnehum yemeyzin fil azabi müşterikun." Allah burada bunlar azapta müşterektirler. Çünkü neden? Dünyada aynı yolda müşterektirler, Cehennemde de aynı yerde müşterekdiler. "İnnehum kani yukilum. La ilahe illallah yestekbirun." Adamlara diyoruz ki Allah'tan başka ilah yok. Kur'an'dan başka nizam yok. Muhammed Mustafa'dan başka önder yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam ne diyor? Ben bunu kabul edemem arkadaş diyor ya. Kaçıncı asırda yaşıyoruz diyor ya. Tanrısal bir de tutturmuş bak bak bak. Tanrısal yönetimler, tanrısal emirler komandalar, komutlar tanrısal kabul edilemez. Allah Allah. Nasıl işte? ey kullûne inne ale târiku âliyetina li Ya deli bir şair gelmiş. 1400 sene evvel Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem delinin biri aklını yitirmiş. Şairin biri bir şeyler uydurmuş, okumuş. Onun için biz bu kadar putlarımızı efendim bırakır mıyız dediler. Hey gidi zındıklar. Bel gâ'il-il hakki ve O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkı getirdi, tevhidi getirdi kuranı getirdi, nizamı getirdi düzeni getirdi, dünyaya düzen getirdi bak Yaşar Tunegur hoca anlatıyordu Allah rahmet etsin. ne güzel bir şey anlatıyordu ne diyor? ilk sigorta sistemini diyor getiren hazreti Ömer'dir diyor radıyallahu anh. ne zaman ki diyor kadının birisi zina ettiği Recm edilmesi gerekti, şahitler getirildi, adamın birisi hırsızlık etti, kolu kesilmesi gerekti, bunları teker teker inceledi, baktı gidiyor fakirlikten zor oyunu bozar, çalan da açlıktan çalmış yiyecek kadar, kadın da açlıktan zinaya düşmüş. Dedi ki bunun eli kesilmeyecek, bu da recm edilmeyecek. Neden? Ben devlet olarak, beytülmal olarak nasıl benim yönetimimde bir adam aç kaldı da hırsızlığa mecbur kaldı, bir kadın aç kaldı da namussuzluğa mecbur kaldı, bunun sorumlusu benim dedi. Ve malden ölünceye kadar onlara maaş bağladı. İşte sigorta sistemi. Avrupa mı vardı? Avrupa mı vardı? Taharet alması bile, hamam bilmeyenler, yıkanma bilmeyenler. Hiçbir şey bilmeyen kültürsüzler, medeniyetsizler, yabani vahşi yamyamlar. Evet, Avrupa mı vardı? Hazreti Ömer var iken, o Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi sellem sünneti varken, halifeleri varken, bu düzenleri kurallarken bütün sistemleri İslam'dan almışlardır. Endülüs İslam devletinden almışlardır. Bütün medeniyetlerini ona borçludular. Şu anda bir ufacık bir usturanın ağzına sürülecek kadar medeniyetleri varsa. Hakkı getirdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Gönderilen bütün peygamberleri tasdik etti. Bütün peygamberler de ona iman etti. O da onların dinini doğruladı, Allah'ın dinlerini doğruladı. Hiç bunda delilik ne arar, Ş şairlik ne arar? Dünyanın gavur bütün filozofları ittifak ediyorlar ki tek akıl, birinci akıl Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu ben, de ben desem bir şey değil, bütün dünyanın kafir filozofları ittifak ediyorlar. Bilgisayar programlarında da o çıkıyor birinci. Ondan üstün akıl mı var? Ona deliriyorlar. Onun şiirle ne alakası var? Kur'an şiir midir? Haşa. Şu mucizelerine bak. Her gün bir şey çıkıyor. Mucizeleri devam ediyor. Onun için, Efendiler, iyi arkadaş seçin. Dostunuzu iyi seçin. Sonra cehenneme gittiğin zaman, birbirinize ahva etmek fayda vermez. Rezil olursunuz. Adam size, ne yapalım der. Ne kâleş şeytlânü lemmâ kutluyel âmûrû. İnallahu hak ve Hüküm bitti, iş bitti. Cennet eli cennete yerleşti, cehennem eli cehennemi boyladı. Şeytan cehennemde kürsüye çıkacak. Ateşten bir kürsün üzerine lanet halkalarını, zincirlerini boynuna geçirmiş. Ey cehennemdekiler diyecek, mitin kalanı gibi. Yine bütün yavurlar toplanacak başına. Allah Allah. Adam demiyor ki lanet olsun sana tih ne çağırıyorsun beni peşine gele gele geldik cehenneme bundan ilerisi nere gideceğiz daha ne çağırıyorsun demiyor yine bir ümit diyor bu buralardan eski çıkmadır diyor belki bir çıkış bilir <gülüyor> tabi cennet cehennemi biliyordu ya iblis oralarda dolaşmış göklerde çok Adem açtığım zamanda o dine diyor ki işte bak işte bak yine bir dinleyeyim diyorsun ya Bakalım ne diyecek ya, ya bu senelerdir yavurluk söyledi. Yine dinleme ya, dinleme ama dinleyecek işte. Meraklı ateşe girme, kaşınıyor. Şeytanın mitingine katılıyorlar cehennemde. Toplanmış dolmuş bütün yavrular cehennemde zaten. Şeytan onlara nutuk atıyor. İnna Allah ve adekum ve Allah size hakkı vaat etti. Ne dedi size? İman ederseniz, salih amel işlerseniz, İslam'ı yaşarsanız, emirlerimi tutarsanız, yasaklarımdan kaçarsanız cennetimi cemalimi söz verdim size. Ebedi sonsuz nimetler vereceğim size. Allah size diyor hakkı vaad etti. Ve vaatdıkım ben de söz verdim size. Ne dedim? Boşver, ye iç ataşa. Allah kerim, Allah affeder. Kimine dedim zaten Allah yok. Allah var diye boş boşver. Allah varsa Allah çok affedicidir. Sen bu hocalara bakma. Bunlar adamı çok korkuturlar. Ne yap? Ye, icat, helal, haram, karıştır, hiç mesele değil Aldattım sizi Şimdi bunlar bekliyorlar, e zaten bunu biliyoruz da ne diyorsun yani şimdi Biliyoruz ki Allah hakkı vaat etti, bak Allah'a dinleyenler şimdi cennette Seni dinleyenler burada cehennemin dibini boyladı فَاَحْلَفْتُكُمْ <gülüyor> diyor Ben size şu anda bildiriyorum ki, ben sözümü bozdu Allah Ya adamlar yine toplandıklarına yine pişman olur. Ya Sözümü bozdum demeye ne gerek var ya? Zaten belli biz ateşte yanıyoruz hepimiz beraber. Bu sefer başladı ama kanlıyalekum sultan. Zaten benim sizin üzerinizde gücüm mü vardı canım? Sultan mı vardı? Kahraman mı vardı? Zorla mı size içki içirttim, kumar oynattım, zina ettirdim, fazledirdim, yalan dedirttim? İllağın daha Sadece sizi davet ettim. İçinize bir vesvese attım. Fıs fıs fıs. Şöyle yap, şöyle et, şunu ye, şunu de, şunu gez. Şunu gör. Festecep cümlesi. Sizin de canınız ekşili istiyormuş. Ben size davet eder etmez yavurla hemen düştünüz peşime be. Şeytan diyor, görüyor musun? Efendim sen, hıyarım var diyenin peçine tuzlu al git. Sonrana başına ne bela gelecek düşün. Hemen düştün peşime diyor ya. İnsan biraz düşünmez mi diyor. Bak bak bak. İnsan biraz taşınmaz mı? Ulan ya beni bu cehenneme çekiyorsa bir hesap yapayım demez mi diyor. Şeytana bak şimdi. Herifler böyle dişlerini biliyor. Ulan buna ne yapsak ya ne yapacaksın işte. Hepiniz ordasınız. Yapın birbirinize ne yapacaksınız. Manevi <gülüyor> musrı Bak diyor ben sizin feryadınıza kulak veremem. Boşuna bağırıp durmayın. Herkes azabına katlansın arkadaş diyor. Ben sizi kurtaramam bir Siz de beni kurtaramazsınız. Bağır çağırmanın bir yok. Herkes suçunu çekmektedir. İniy kevar bir maşrak tümuni, İniy bir maşrak tümuni min Daha önce siz beni Allah ortak ettiniz. Allah camiye git dedi, gitmediniz. Ben meyaneye git dedim, gittiniz. Allah Kur'an dinle, sohbet dinle dedi, dinlemediniz. Ben şarkı dinledim, dinlediniz. Allah Kabe'ye bak, Kur'an'a bak dedi, ben dedim karılara bak, şuralara bak, dinlediniz. Siz beni Allah'a ortak ettiniz. Ben Allah'ın ortağı falan değilim. Şu anda reddediyorum bu fikrinizi diyor. Ben Allah'ın aciz kuluyum. Benim bir gücüm yok. Siz benden kim bilir ne güçler vehmettiniz. Ama işte durumumuz meydanda diyor. İnne zalimine levum adabun elîm. Bizim gibi zalimlere diyor, can yakıcı azap vardır. Biz diyor zalim olduk. Onun için lütfen, Dinleyeceklerinizi, izleyeceklerinizi, peşine gideceklerinizi, arkadaş olacaklarınızı, tanışacaklarınızı, görüşeceklerinizi seçin, seçin! Yarın cehennemde yanarken böyle bir şeyle karşılaşmayın! Allah rızası için. Ferasetli olun ya! Allah size iman verdi elhamdülillah. Bak şu cemaate geldiğiniz arkadaşlar, ne güzel arkadaşlar! Yarın ahirette bunlarla beraber olmak isteriz. Allah bizi cemaatla beraber, dostlarıyla beraber efendi hazilerimizle beraber meşayihimizle beraber haşru cemetsin dünyada onlardan ayırmasın ahirette de mahrum bırakmasın amin işte amin denecek dua budur hacı Hasan efendi hazretleri Allah rahmet etsin çaykaramaizim büyük alim idi biz çocukluğumuzda rizt anlatıyordu mübarek zat büyük alim büyük veli adamın birisi diyor, kavi masonların peşine gidiyor ömrü boyu Ben de ona dedim ki sana bir dua diyeyim amin der misin? Çaykarada, Hopçarada. Hacı Hasan efendi. O da dedi, "Demez miyim efendi Hazretleri? Ele buyur bir dua." Et. O da sevindi. "Allah seni dedi sevdiklerinden ayırmasın." Herif de şimdi amin diyecek ama uyanık tabii daha Çaykaralı uyanık. Hemen dedi ki, "Hoca niye bana kötü dua ettin?" dedi dedi niye beddua edeyim sana? Peşine gidiyorsun, seviyorsun, destekliyorsun bu adamı. Ben de diyorum ki Allah seni sevdiklerinden ayırmasın. Niye? Nereden anladın sana beddua? Dedi bu herifler cehennemlik şimdi, beni oraya mı yakıştırdın? E sen kendini yakıştırırsan dünyada cehennemliklerin listesine. Hocaefendi ne yaptın sana? Bak şimdi demin bir dua yaptım. Hepiniz efendi hazretleriyle beraber olma razısınız görüyor musun? Silsile-i olmak dese nasıl amin diyorsunuz görüyor musun? Neden? E risk yok zerre kadar. Doğru insanlar. Onları seviyoruz. E tamam. Bu. Ama öyle insanlarla arkadaşlık etmeyin ki yarın ahirette beraber olsun, olasın dendiği zaman, dua edildiği zaman amin diyemezsiniz. Ne işiniz var o zaman onlarla? Ele tek çekin inşallah. Evet. Şimdi... Hazreti Mehdi dersine girerken ne ayet okuduk? O Allah ki Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle dost doğru din ile hak din olan İslam ile gönderdi. Neticede ne yapacak? Onu bütün dinlere galip edecek. İşte o müjde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz epey tahakkuk etti. Ömer zamanında epey tahakkuk etti. zaman, ettiyse de Esas ne zaman tahakkuk edecek? Hazreti Mehdi zamanında İslam bütün dinler üzerine İsa Aleyhisselam'ın da inmesi aynı döneme rastladığından işte o dönem İslam'ın tek hakim olduğu dönem olacak. Dünyada İslam galip olacak. Şirkten eser kalmayacak. Müşrikler istemese de çatlasa da patlasa da neticede yine İslam galip olacak. İşte Hazreti Mehdi'yi bekliyoruz. Beklerken de tarih vermiyoruz. 2005, 2006, 2010 gibi tarihler verme yanılgısına düşmüyoruz. Ancak onlardan bahsetmeme gafletine de düşmüyoruz. Hz. Mehdi'yi konuşmayın, İsa içinden bahsetmeyin diyenler de yanlış gayeye hizmettedirler, gaflettedirler. Biz ne yapıyoruz? Onların alametlerini okuyoruz, hadis-i şerifleri okuyoruz, rivayetleri okuyoruz, böylece bekliyoruz. En azından Allahü Teala bizi onlara layık bir asker eylesin diye dua diyoruz. Biz yetişemezsek zürriyetlerimizden allah Teala Amin. o İslam ordusuna askerler nasip etsin diye dua diyoruz. Böylece bu kadar hadis-i şeriflerden haberdar oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel bu kadar hadisleri beyan etti de biz kıyamete yaklaşmışık Ezan kulağında yani müezzin akşam güneş batmaya yanaşıyor kıyamet korkmaya birkaç efendim zaman kısa zaman kalmış böyle bir zamanda konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız sahabe-i bunlar 14 asır evvel konuşuyorlardı. Dolayısıyla tam zamanıdır, zemenidir, yeridir. Allah Teala efendim bizleri haberdar ediyor inşallah. Şimdi burada dersler tabi yapılıyor. Bir, bir derste çok uzatma yapamıyoruz. Bu itibarla başlıyoruz. Ancak e, ismi şerifi, nesebi şerifi, soyu, mevlidi şerifi, doğum yeri Mubayati şerifesi yani kendisine biat edilme yeri durumu şekli. Muhaceri şerifi yani nereye hicret edeceği. Hilye-i şerifesi yani mübarek şekli şemaili. Sîret-i şerifesi yani ahlakı, gidişatı, yönetimi hakkında konular yapacağız inşallah. Bunları sırayla izleyenler işitecekler. Şimdi ismi şerifi rivayetlerin ekserisine göre ismi Şerifi Muhammed'dir. Bazılarına bazı rivayetlerde isminin Ahmet olduğu zikredilmekte ise de cumhurun görüşü ismi nedir? Muhammed'dir. Babasının adı Babasının adı Abdullah'tır efendim. Kırmızı hadisinde bu Davut hadisinde sahih kaynaklarda İbn Mesud rivayetiyle radıyallahu an ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yuato ismi, ismi ve ismi ebi isme ebi. Adı benim adıma babasının adı da babamın adına uyacaktır. Bu önemlidir. Onun için burada başka sapmalara yer vermeyelim. Şimdi ikide bir birisi ben Mehdi'yim diye çıkıyor. Ne adı tutuyor, ne babasının adı tutuyor. Ya bari Mehdi'yim diyeceksin. Biraz siparişe göre uydur be. Yani onu da kabak tadı veriyor. Bir tanesi işte çıkmak üzereydi 2005'te. Erteledi herhalde o da. Birkaç sene ertelemiş o. O <gülüyor> Çıkacağım çıkacağım. 25 senedir oyalıyor milleti. 2005'te çıkacağım dedi. Millete de baktı baktı bekledi. Hadi çık diyorlar. Dur biraz kalalım diyor. O zaman dedi hadi biz gidiyoruz eyvallah. Millet ayrılmış şimdi ondan. O da bütün İslami basında yayında CD'ler, midiler yazılar, mazılar ortalığı karıştırıyor. Bir Mehdi'yim demiyor güya ama, aslında diyor 25 sene evvel ben bunu çözdüğümde Bana onun talebeleri geldiğinde Talebeleri derken kendisi hoca değil, Elife Mertek çakıyor Fatih abi bir bir şey doğru okuyamaz Fakat işte işte sonuna bir hoca takıyorlar Sonuna bir hoca takıyorlar Efendim şimdi adam diyor ki ya diyorum, diyorlar bizim hocamız Mehdi Ya diyorum, yok böyle bir şey Adı ne diyorum zaten Adı şu. Ya bu adı tutmadı zaten baştan diyorum. Bu diyor ki ya diyor bazı rivayetlere göre dedesinin adı da olurmuş diyor. Yani Resulullah'ın dedesinin adlarından birini bulmuşlar. Dedesi yakıştırıyorlar oraya. Dedesinin adı da uyuyor diyor. Yahu kardeşim Ebu Davut Tirmizi'yi sayı hadisi varken sen burada dedesinin adını nerede buldun ya? Resulullah'ın dedelerinden birinin adı değil. Ne olacak? Kendi adı olacak. Ya nerede doğacak? Nerede diyorsun? Adam tahrif bunlar. Tahrif ne demek? Dini değiştirmek. Allah muhafaza. Böyle önüne gelelim. Sonra ben onunla bir kere görür 20-25 sene oldu. Baktım bir şey demiyor da yani Mehdi'yim demiyor da kenarına getirdi işi falan. Yahu dedim bu Medine'de doğacak. Mekke'de biraz olacak. İstanbul'da da olma ihtimali bir rivayet var. Dedim o İstanbul'da İstanbul'a gelecek kalacak bir sene kadar ama hiç İstanbul'da doğma muğma ihtimali yok hadis-i şeriflere göre. Ya dedim kardeşim dur bir senden anlaşalım. Nasıl olsun? Bak dedim ki İmam-ı Rabbani mektubatta diyor ki başında bir bulut peyda olacak, üzerinde de bir melek bağıracak. Bu adam Mehdi'dir buna uyun. Biz o bulutu görürsek, meleği de duyarsak dedim hiç sorun kalmayacak zaten. Yani öyle bir yaptım ki adam gık diyemedi şimdi neredesen bir şey buluyor ya ama bulutu getir dedim üstünden de bir melek uyalım gitsin dedim yani başka çare yoksa kardeşim önüne gelene uyulur mu ya bu dersleri dinlemeyenler işte ne dedim sana her kıyarım var diyenin peşine tuzlu alır koşar bu ilimdir bu sohbettir bu dindir ilimsiz olmaz nice sapıklar işte şimdi Kimisi peygamber değil, adam peygamberim diye çıktı, Reşat Halife mi bilmem ne. Peygamberim dedi, niceleri gitti ona peygamber diye uydu ya. Allah Allah. Kadiyani çıktı, Hindistan'da, şurada. niceleri, binlerce adam ümmet olacağız diye gittiler ya. Aman dinleyin kardeşim, aman dinleyin. Cahil kalmayın Allah rızası için. Sizi herkes saptırır, saptırır sonra. Kim kurtaracak? Şimdi... İsmi Şerifi. Ondan sonra ne dedik? Lakabı Şerifi. Lakabı Şerifi nedir? Mehdi. İsmi neymiş? Muhammed. Babasının adı Abdullah. Muhammed ibni Abdullah. Peki, lakabı neymiş? Mehdi. Ne demek Mehdi? Allah Teala onu Hakka hidayet etti. Onun sebebiyle de halkı hakka hidayet etti. Onun için bu lakap kendisine verilmiş. Bir lakabı şerifi Cabir. Lakabının biri de neymiş? Cabir. Niçin Cabir? Cebirden gelir. Cebir nedir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetinin kalplerini, kalplerinin kırıklığını telafi edecek. Ya yani ne kadar kalbimiz kırık durumdayız. Ne kadar üzgün ve zelil hakir durumdayız. Kafirlerin işgali altında birçok İslam vatanları, Müslümanların ırzına, namusuna her tarafına tecavüz edilmiş bir durumda. Doğu Türkistan'ından tut Çeçenistan'ından, Keşmir'inden, Afganistan'dan, Irak'ından böyle bir zelil durumdayız. Hazreti Mehdi gelince ne olacak? Bütün kırık kalpleri, Ümmeti Muhammed'in zayıfların kalplerini, kırıkları düzeltecek inşallah. O zaman günümüz olacak inşallah. Onun için diyoruz ya şair, diyor ya ''Halimiz ma'lumdur, Hazretilem yezele, Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele.'' İnşallah. Yani şimdi hakikaten dünya çapında bir düzen, efendim Müslümanları koruyacak, kollayacak bir düzen zor. Zor. Ama herkes elinden geleni yapacak. Cabir cebbarları, zalimleri kıracak geçirecek inşallah zorbaları helak edecek. Bir manası da Cabir'in budur. Bu da lakabı şerifidir. Künyesi künye tabii nereden takılıyor? İlk büyük oğlundan e, takılıyor efendim. Ebu Abdillah, Abdullah. Abdullah'ın babası. Bu aynı künye. Bir e, bir künyesi Kazı yazdı Şifa de Kazı yaz buyurdu üzere Ebul Kasib Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi de onda, künyesi de onda. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve de oğullarından birisinin adı neydi? Abdullah da var değil mi? E bu Abdullah, Kasım diyor diyor, oğlu Ebu'l Kasım. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in künyelerine de malik bulunacak. Neseb-i Şerif'i, Neseb-i Şerif ne demek? Soy ağacı. Nereden geliyor? Kesinlikle Ehlibeyt nübüvvetten geliyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hane halkından geliyor. Ancak tabi sahih ve meşhur olan rivayetlerin birçoğunda Fatıma Tüzzehra Aleyher Rıdvan annemizin neslinden olduğu rivayet ediliyor. Bazı rivayetlerde Hazreti Abbas'ın neslinden olduğu gelse de bunları tehlif edeceğiz rivayetler arsını cem edeceğiz şimdi Hz Fatime'nin iki oğlu var Hasan, Hüseyin hangisinden geliyor? burada da bazı rivayetlerde Hüseyin evladından dense de ekseri kuvvetli rivayetlerde Hasan evladından geliyor niye Hasan evladından geliyor? buradaki şeyi de belki evvelce demiştim tekrar defayda görüyorum Hazreti Hasan biliyorsunuz. Hazreti Ali babasından sonra hilafette kaç ay bulundu? 6 ay. 6 ay emirül mümin'in idi. Sonra Hazreti Muaviye ile biliyorsunuz, radıyallahu anh aralarında sıkıntı çıkınca Muhammed Mustafa'mız ne buyurmuştu sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı kucağına alıp da hutbeye çıkarırdı. Minberde inne ibni hadi ale seydun la'alla Allah bihi beyne feytayn azimeteyn benim bu oğlum Seyyid'dir, Uludur, Efendidir. Benim bu oğlum daha küçücük çocuk. Benim bu oğlum vasıtasıyla, yani torunum demek istiyor, torununa oğlum diyebilirsin. Benim bu oğlum vasıtasıyla allah Teala iki büyük Müslüman cemaatinin arasını bulacaktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra yani kendisinden ne kadar sonra ta Hz. Ali hilafetinin bitimiyle yani 30 sene 30 sene sonrasını işaret ediyor Hilafet Hz. Hasan Efendimiz'e kalıyor. Ama altı ay sonra bu fitneyi önlemek, iç savaş çıkartmamak sahabe arasında, Müslümanlar arasında diye ne yapıyor? Halifeliği kendi rızasıyla Hz. Muaviye efendimize teslim ediyor. Hem Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu vaat ediyor, iki büyük Müslüman cemaat barışıyor, tek birleşiyor bütün efendim devlet, çok büyük bir efendim e, nimet oluyor. Hem de Hazreti Hasan Efendimiz burada kendi hakkı olan halifeliği devrediyor. Reislik sevgisi, baş olma sevdası, koltuk sevgisi biliyorsunuz. ''Ahiru mâ ekrucu min kalbil arifi ''Allah'a bilen bir velinin bile kafasından en son çıkacak düşünce reislik sevgisidir.'' diyor. ''Ahiru mâ ekrucu min ruhusi sıddîkîn'' ''Bir adam sıddık olsa'' diyor, kalbinden ne çıkar? benim haset çıkar, fesat çıkar, kibir çıkar, gurur çıkar, hocam çıkar, hep çıkar çıkar çıkar. Bir adam sıttık olması için bütün kötü huylardan arınması lazım. Ama en büyük evliyanın bile kalbinden en son çıkacak masiva nedir? Baş olma sevdasıdır. Ondan kurtuldu mu, işte son makama gelmiştir. Onun için Hz. Hasan Efendimiz en son makamda, zirve noktadadır. Reisliği, halifelik gibi bir makamı ne yapmıştır? Kendi gönül hoşnutluğuyla Teslim etmiştir. Yeter ki kan dökülmesin Müslümanlar arasında diye. İşte Hazreti Hasan Efendimizin bu fedakarlığından dolayı Allah Teala Hazreti Mehdi'yi, bütün dünyanın tek hakimi olacak Hazreti Mehdi'yi onun neslinden getirerek onu mükafatlandıracaktır. Bu itibarla şimdi rivayetlerin arasını cem ediyoruz. Yani hadis-i şeriflerdeki rivayetlerin hiçbirine zayıftır, uydurmadır, reddedilecektir demiyoruz. Ne diyoruz? Hazreti Abbas'tan gelen rivayet doğrudur. Nasıl doğrudur? Bazı anne tarafları, anneanne tarafları Hazreti Abbas neslinden de müşterektir. Aynı zamanda Hazreti Hasan'dan olup da her neslin bir ana tarafı var, bir baba tarafı var. Bir tarafı da Hazreti Abbas'tan olması rivayeti doğruluyor. Hazreti Hüseyin'in evladından gelecek rivayetleri yine anne anneanne, baba, dede gibi yukarı taraflarda şecerenin Hazreti Hüseyin'in çocuklarından birinde nesi vardır, dahli vardır. Ama esas gelen doğru nesep Hazreti Fatıma annemizden onun da Hazreti Hasan oğlundandır. Dolayısıyla Hasenidir. Hazreti Mehdi Hasenidir. Haseni ne demek? Hazreti Hasan'a mensup. O soydan geliyor. Evet. Mevlidi yani Doğum yeri. Nuhayn İbni Hammadın Hz. Ali Efendimiz'in ve vs. rivayetlerde doğumu Medine-i Münevvere'dir. Hz. Mehdi Medine'de doğacaktır. Mübâyaati nerede biat edileceği kendisine? Aşura gecesi Aşura gecesi Muharrem'in 10. gecesi Mekke-i Mükerreme'de Rukülle makam arasında. Yani Hacerül Esvetle makamı İbrahim arasında biat edilecek kendisine. Allah Teala bizi yaşatır mı o günlere? Bilemeyiz tabi. Bilemeyiz ama böylece iman ediyoruz. Efendim. Muhaceri Muhaceri ne demek? Hicret yeri. Medine'de doğacak. 40 yaşına kadar tabi Mekke'ye geliyor. 40 yaşından sonra kendisi Mehdi olduğunu bilecek mi? Bilmiyor hiç. 40 yaşına geliyor. Böyle hocalardan okumuşluğu veya böyle çok bir ilmi şusubusu bir fazileti zahirde görülmüyor. Ne oluyor? İnallahu yuslihu'l-Mehdiye fi leyletin vahide. Allah bir gecede ona bütün ilmi, marifeti, kuvveti, gücü, iktidarı bir gecede veriyor. Allah istediğine bir gecede verir arkadaşlar. Allah istediğini bir gecede mehdiliğe elverişli yapar. Allah Celle Celaluhu Beynel meğrib vel işâ yef'alullah mâ eşâ Akşam ve yatsı arasında şurada oturduk. Allah dilediğini yapar diyor yani. Akşamla yatsı arasında ufukları döndürür Allah. Gökleri yere indirir Allah. Kıyametleri koparır Allah. Celle Celaluhu. Ölüleri kaldırır Allah. Celle Celaluhu. Ne olacak Allah'a vakit mevzu başlıyor. Adam sabaha kalktı hafız oldu ya. Medine'deydi şimdi vefat etti. Rüya'da hafız ettiler. Ama bayağı okuyor yani. Herkesi de ezbere dinliyor. O da onu da dinletiyor kendisi. Rüya'da ya. Görüyor musun? Meciç Kürt <gülüyor> ve var, Suart Arabiya. Efendiler çok anlatırdı. Adam birisi hocaların kervanına katılmış. Kürtlerden, mübarek Kürtlerden çok alimler var, çok mübarek insanlar var Kürtlerden. Şeyhimiz Mevlana Halid de Kürt Radıyallahu anh Kürtlerden Büyük alimler, büyük veliler var Hocaların kervanına katırdı Arapça bilmiyor İşte Kürtçe biliyor veyahut Farsça biliyor Arapça da bilmiyor Hocalar da buna bir hava atmak istedi biliyor musun? Neyse geldi geldi Mekke'ye geldiler dediler ki bizim kafilede olanlar her gün biri Mekke'de vaaz edecek Ya o adam da kafiledeyim de ben hoca değilim bir şey nasıl vaaz edecek bunu rezil etmek için maksus yapıyorlar biliyor musun? Her gün sıra geliyor, birisi vaazını yapıyor. Şimdi sıra geldi, buna, bu mübarek adama. E bir şey bilmiyor ki Arapça, bütün Mekke'nin Arapları, fasihleri belikleri toplamış. Ya Rabbi dedi çok, dua etti, yalvardı, dedi. sabaha alim kalktı. Ona alay ettiler ya, o da biraz iç etti, dua etti, yalvardı. ihlaslı adam. Çıktı şeye, kürsüye, bulan dediler, neyse şimdi gülmeyelim de, bu zaten cahilin biri ama, hiç de demiyor ki ya ben cahilim dese biz başlayacağız zaten. Şimdi onlar inat etti ya herkes sırayla vaz edecek. Bakla bu da dediler inandı görüyor musun? Çıkıyor bir de. Ya dese ki ben edemem kardeşim tamam bırak ya. Biz seninle şaka yaptık diyecekler. Baktu şakaya şaka almamış ki. Çıktı Kürsü'ye. Başladı. Em şeyt kür dedim, asbahtu Akşam kür dedim, sabaha Arap kattım. Hadi bakalım dedi. Dinlesin hocalar. Ya? Efendi Azerçe ben mı? Demek ki Allah istedi mi, bir anda adamı alim eder, vaiz eder, hatip eder Onun için Hz. Mehdi Muhaceri ne yapacak? Mescid-i Aksa'ya hizmet edecek Medine onun hicretinden sonra yıkılacak, harap olacak Allah Allah O canım Medine, ışıl ışıl Medine, o oteller yapılıyor Dünyanın en güzel şehri Medine Hz. Mehdi Medine'den ayrılınca Medine viran kalacak Vahşi hayvanların yuvası haline gelecek. Kuraklık olacak Medine'de. Bir, bir kilo buğday bulamazsın. Ekmek kalmayacak, bir şey kalmayacak. Neresi şenlenecek? Mescidi Aksa. Mescidi Aksa da şimdi viran durumda. Allah sonunda viran olan Mescidi Aksayı mağmur edecek. Onun için Ebu Davud hadisinde Hazreti Ömer var? İmranü beytil mektisi harab-ı yetribe. Beyti Makdis'in Mescid-i Aksa'nın mamur olması Medine'nin yıkılması demektir. Medine ve İran Tabii ki Allah Teala ne buyuruyor? Biz kıyamet kopmadan evvel bütün karyeleri helak edeceğiz. Allah Teala böyle karar verdi. Kıyamet kopmadan evvel bütün karyeler, şen karyeler, mamur kasaba, iller, metropoller, Kıyametten evvel hepsi teker teker ne olacak? Kimi açlıkla, kimi kıtlıkla, kimi kuraklıkla, kimi yelle, kimi selle, kimi zelceleyle bütün şen beldeler viran olacağını. Allahu Teala ve Tekeddes Hazretleri ha haber veriyor. İsra suresinde. Ve Kıyametten evvel diyor. Bütün şehirleri ya helak edeceğiz ya şiddetli azap edeceğiz. Levh-i mahfuz'da böyle yazdım Allah buyur. Mekke'de dahil, Medine'de dahil. Allah Allah. Kıyametten evvel dünya viran olacak arkadaşlar. Artık cennete inşallah. Dünya viran olduktan sonra tabii mahşer kurulacak. Şimdi Hz. Mehdi'nin nesine geldi sıra? hilye Şerifesi. Yani tarifi. Neyini anlatacağız? Rengini, boyunu, bosunu, kaşını, gözünü her şeyini anlatacağız. Ta ki gözünüzde canlandıracaksınız Hz. Mehdi. Şöyle gözünü yumdun mu? Hocam ben beceremiyorum bilmem ne. Sen ne beceremiyorsun be? Sen bir karıyı bir kere görüyorsun, 40 sene sonra gözünü kapatsan kara aklına geliyor be. <gülüyor> Hazreti Mehdi'yi böyle bir ezberleyeceğiz inşallah. Allah. Tanıyacağız onu. Allah. Çocuklarımız yetişecek ona inşallah. Belki biz de yetişiriz ama... Şimdi, efendi kardeşler, biraz dua istiyoruz sizden. Hoca Efendi, bir Mustafa Hoca var, bir söz söyledi. Dünyanın siyonisti dedi İsrail, vücudun siyonisti şeker. Gizli gizli deşer. Böyle gizliden gizliden oyarız. Siz de zannedersiniz ki hoca sapa sağlam yüklenirsin hocaya. Yüklen ya çek elini kafasını. Hoca falan ya hocaya çok yüklenmeyin. Hoca hasta adam. Ama siz tabi beni güzel görüyorsunuz, dinç görüyorsunuz. Allah görüşünüze bağışlasın. Her an ölebiliriz arkadaşlar. Sabaha çıktın akşamı bekleme bak akşama çıktın sabahı gözleme ama biz bunu anlamıyoruz biz zannediyoruz ki daha çok yaşayacağız Emel'in kapının ucunda ecelin burnunun ucunda Allah Teala devamlı ölümü düşünenlerden eylesin Benim sizden isteğim ne? Dua! Dua inşallah ölümü çok hatırlayın Sadakadır ve şehit olarak ölürsünüz ölümü çok hatırlayan şehit çıkar Muhammed Mustafa'mızın soy ağacı sallallahu aleyhi ve sellem var mı sizde? Allah rızası için lütfen neleri okuyorsunuz? Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem babaları, ataları, amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri aileleri, anaları, hepsini yazıyor Allah Teala Habibinin şefaatlerine nail eylese baştan ne konuştuk? o diyor ki ben bu parayla cennette arsa alacağım öbürü diyor ki dünyada ev alacağım Öbürü neden diyor? enayi misin, deli misin diyor. Ne paranı boşuna harcıyorsun diyor. Şimdi size de avanaklık etmeyin, enayilik etmeyin. Parayı oraya buraya, camiye, e, efendim, derneğe vermeyin diyenler var. Siz inşallah cennete girer, girdiğiniz zaman onları cehennemin ortasında görürsünüz. Allah onları da inşallah hidayet etsin. İman edin ki ne verirseniz Allah yerini dolduracak. Allah'a inandınız. Ve ma anfektu min ve yuhlifu. Allah'ın kelamını okuyorum size. Ne verirseniz mutlaka yerini dolduracak benim Allah buyuruyor. Bana inanan, bana güvenen versin. Ey Ademoğlu sen ver, ben de sana vereceğim. Kısarsan kesersen ben de senden kısacağım keseceğim. Onun için Allah'ımızın cömertliğine sığınalım inşallah. O bizi yediriyor, çürüyor. Cennete yatırım yapalım, kabire yatırım yapalım, ahirete yatırım yapalım. Şimdi ölsek bütün cebimizdekiler bizim değil. Ama verdiğimiz hemen bizim hesabımızda ahirette çıkacak. Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri hayırlarınızı daim etsin, kabul etsin. Bizden evvel ölenlere garip rahmet etsin. Kabirlerimizi nur etsin. Kabirlerini nur etsin. Asker, polis, şehitlerimize Allah garip rahmet etsin. Kabirlerini nur etsin. Bu iç savaşı, dış savaşı durdursun. Allah teröristlerin ellerini kuruşsun. Hudut boylarında yüz binlerce askerimiz şu anda Efendim harekattadırlar. Allah Mansur muzaffer etsin. Muvaffak etsin. Vatanımız ve İslam vatanlarını muhafaza buyursun. Amin, Amin diyenlerinizi nar cehennemden azat etsin. Amin. Buradan çıkmadan hepimiz affeylesin, eylesin, mağfiret eylesin. Amin. Bihurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyel murselin. Yaşar Tuna Gür hocamızın ruhuna, Ali Uğur abimizin ruhuna, Hüseyin Öztürk abimizin ruhuna yakında yine dün yine bir asker şehit oldu. Efendim ondan evvel nice askerlerimiz, polislerimiz, şehitlerimizin Ruhları için ve bu cemaatin geçtiğinin ervahı için. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyâke ne'abdü ve iyâke nesta'în.